Efendim hepiniz hoş geldiniz değerli konuklar. Ee, bugünkü konuşmacımız Alberto Ambrogio. Do evet Ambrogio. Ee, özür dilerim dolayı. Ee, Hristiyan mitkisizliği ve tasavvuf başlıklı bir konuşma yapacak. Ee, yükselip geldiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Biraz evvel içeride 8 yıldan beri Türkiye'de olduğunu öğrendim. Ee, o zaman siz bizlersiniz dedim. Yani pek memnun olmadı belki ama Neyse biz onu öyle kabul ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> ee, Belki e, kendisi hakkında e, Daha açıklayıcı bilgi Vermek isteyebilir. E, daha e, kim olduğunuzu Ne iş yaptığını söylemek isteyebilirsiniz ama Onun için e, mikrofonu Hep yanını size bırakıyorum Şöyle Zanet ettiğinizi Teşekkür ederim yani benim için güzel, iyi, önemli bir fırsat. Yani üniversitede e, konuşmak her zaman yani önemli bir şey. E, söylediğim gibi ben Roma'da Cezvit Üniversitesi'nde Dominika Rahibi e, olsam da şey, e, şey ders veriyorum. E, tasavvuf e, tarihi dersleri verdiğim geçen sene de bu sene Osmanlı Emperatorluğundan ...Türkiye Cumhuriyeti kadar toplum ve e, tarih e, dersleri veriyor. Senedi bir ay. E, yani benim, yani siz, siz benim için daha önemlisiniz. Yani profesör, doçent, doktor. E, o zaman söylediklerimi şeyi belki biliyorsunuz. Biliyorsanız özür dilerim, yani kusura bakmayın belki genel e, bilgileri veriyorum ama en sonunda benim şey e, Dominikan Raibi ve araştırmacı olarak söylüyorum o zaman aynı bilgi ama belki e, farklı açıdan söyleyebilirim e, o zaman sizin için herhalde faydalı olabilir e, bildiğiniz gibi belki ben Dominikan Raibi Dominikan Raibi olarak Felsefe ve İlayat'ta okudum 6 sene sonra e, Papazoluk'tan sonra e, Fransa'ya gittim orada 5 sene kaldım Türkoloji bölümünde e, okudum master yaptıktan sonra Sorbonne'da tarih bölümünde e, kaydettim doktora bitirdim 17. yüzyılda e, e, Merveli adaptları üzerinde çalıştım benim doktora geçen sene çıktı Paris'te yani Fransızca Tabii ki şeyi Türkçe çevrilecek yani. yani Allah ın... ben benim yaklaşım bu benim yaklaşım bir dini iyi bilmek başka şey değil. Göre, yani göreebilirsin alabilirsin. bazı Fransızca bazı Türkçe bazı İngilizce benim yaklaşım bu tarih tarih e, dinle tarih çizgisinde bir dini bir mistitizmi anlamak iyi bir anlam, Tarihsel olarak felsefi e, anlamak. Sonra, sadece sonra karşılaştırabilirim. Ben hemen yani yoksa karışık bir etüt oluyor. Ben karışık e, etütler e, sevmiyorum. Söyleyeceğim şey e, yani 8 seneden sonra yani tasavvuf üzerinde 8 sene e, sadece tam tasavvuf Okuduktan sonra bazı şeyleri karşılaştırabilelim. Bugün sizlere Ristiyan dini tarihsel ve teolojik sorununu korumlandırabilmemiz için referans noktaları vermeye çalışacağım. Hem Ristiyan dini hem de Ristiyan bahsedeceğim. Neden ondan bahsedeceğim? Çünkü bazı tasavvuf İslam dilinde tasavvuf ıı, Tasavvuf da dinler arası diyalog için faydalı ve önemli bir alan tanınmıştır. Türkiye'de mesela tasavvuftan bahsediliyor Neden? Çünkü tasavvuftan, tasavvufla güzel bir diyalog kurulabilir. Düşünüyor. Doğru mu? Benim noktası, şöyle şöyle kayıp, kayıp, kayıp, yürüz, evet. Bundan dolayı öbür tarafa yani Hristiyan misisizme bakması gerekmektedir. Bir karşılaştırma sunmak belki biraz tuhaf gelebilir. Bazen bazıları karşılaştırma istemiyorlar. Neden? Çünkü karşılaştırırken karışık oluyor düşünüyorlar. Mistisizmin karşılaştırılması başka bir deyişle karşılaştırmalı mistisizm. Yani dinler tarihi e, tarih, e, çizgisinde din, e, karşılaştırmalı mistisizmden bakış ya da e, mistisizme karşılaştırabilir. Birbirimizi tanımak ve farklı dini gelenekleri öğrenmek bize büyük bir fayda sağlayabilir. İki kültü, iki din ya da iki mistiklerin farklı yönleri arasından bir karşılaştırma sunulduğundan bunun yararsız bir çalışma olduğu sonucuna varma elinde olunabilir. Fakat karşılaştırma insan düşüncesinin doğal faaliyetlerinin bir parçasıdır. Bu çok önemli. Yani karşılaş, karşılaştırmak bazılara iyi bir şey, iyi bir e, entelektüel operasyonu iyi gelmiyor olabilir. Bana da güzel bir şey değil ama karşılaştırmak doğal bir e, şeydir. Yani entelektüel olarak mantığa göre çok doğal bir e, operasyondur. Başka bir dinin öresini anlamak için kendi dinimizin hakkında bildiklerimize kaç kez başvurmuşsuzdur. Aslında karşılaştırmalı mistisizm dinler tarihinde uzun bir tarihe zaten sahip bir ve büyük bir olasılıkla geleceği de farklı geleneklere karşı saygılı ve globalleşmiş dini bir evrende gelişmek olacaktır. Bununla beraber neden bir karşılaştırma sunduğumuzu ve hangi bakış açısına göre faydalı olabileceğini bilmek gerekir. Böylece bizim karşılaştırmamız dinler ve mistikler arasındaki farklılıklar kadar Tanrı'ya karşı ortak bir samimiyet isteğini kabul etmek gerektiğini göstermek için bir girişimdir. Benim yaklaşım söylediğim gibi diller tarihi çizgisinde yer alacaktır. Bu alanda başka bir dinin iç değerlerini yargılamayıp, bu çok önemli tarih çizgisinde, tarihsel ve eleştirel bir incelemeden yola çıkarak olayları anlatmaya çalışacağım. Size Hristiyan inancı ve dinin temelleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum ilk olarak. Hristiyanlık tipki, İslam gibi bir vahiydir. Yani Tanrı'nın kendisi tarafından insanlara gönderilmiş bir mesajdır dikkat edelim şey batıda böyle bir fikir şu anda o kadar kabul edilemez Mais şey Allah insanlara konuştu. böyle bir mesaj bastığı e, felsefe mesela o kadar kabul edilemez şu anda ya da Avrupalılar battıdalar o kadar kolayca Almıyor böyle bir, bir fikir. Yine İslam dininde olduğu gibi peygamber halkının huzurunda Tanrı'nın sözcüsüdür. Kutsal kitabı oluşturan kitaplar İslam'da olduğu gibi tekrar Tanrı'dan insana doğrudan bir aktarım değil bir ilhamdir. Hristiyan vahyini yorumlamak için kullanılan temel kavramlar. Kavramlar vahiy, ilham ve hangi kitapların ilham olup olmadığına karar vermek için başvurulan kanondur. Bu İslam'da yok. Ama e, Hristiyanlık'ta çok önemli bir kavram. Kanon. Yani resmi e, kutsal kitaplar e, liste, listesi. Kutsal kitapların resmi listesi bu kanondur. Yeni, e, önemi çok önemli bir kavramdır. Kanon, bir kitabın ilham edilmiş olup olmadığına ve dolayısıyla Tanrı sözü olup olmadığına karar vermek için kilise tarafından seçilmiş kriterler bütünüdür. Çok önemli ve büyük bir farklılık. Yani İslam'dan büyük bir farklılık var. Çünkü Kur'an tek. Ama e, kutsal kitapları... Nasıl oluşturulmuş, nasıl kabul edilmişler? Bu önemli bir soru. Bu terim, yani kanon, kanon, bu terim kutsal kitabın, kilisenin kabul ettiği bölümlerin veya risalelerin resmi listesini belirtmek için kullanılır. Aslında iki liste vardır. Biri eski Hayd'in kitaplarının, diğer, diğeri yeni Hayd'in kitapların yeni Hayd kitapların listesini belirtmektedir. İkisi de yavaş yavaş oluşturmuştur. 16. asırda protestanlar eski hayatin bazı parçalarını reddetmişlerdir. Bunun üzerine Trento konsili yani büyük bir kilise konsil resmi bir şekilde aynı listesi listeyi bir defa daha ilan etmiştir. Yani katolik Kilisesi'ye göre Trento konsilinden 10. yüzyıldan itibaren bu liste resmi. Yani tekrar yani geri dönemiyoruz. Kutsal kitap sadece bir tek kitap değil bildiğiniz gibi. Birkaç kitap diğer Risale'yi içeren bir nevi kitaplar dizisidir. Eski, ait, Mesihisadan önceki kitaplardan oluşur. Bu bölüm Musevilerin ve Hristiyanların ayinlerinde kullanılır. İncil sadece yeni hayetin ilk dört kitabı için kullanılır. Yani Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna İncilerini belirtmek için kullanılır. Ama kutsal kitabı yalnızca yazılı bir mesaj değil. Aynı zamanda kilisinin içinde yani inananlar topluluğunda yaşayan bir mesajdır. Zaten Yuhanna İncilinin birinci babında böyle diyor Tanrısa söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı, onun yücelini babadan gelen biricik oğlunun yüceliği olarak gördük. Bunun da ötesinde eski ayetin mesajı Mesih İsa'nın şahsında gerçekleşmiştir. Hristiyanlar için yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda bildiğiniz gibi yani Hristiyanlara göre tabi ki Tanrı'nın oğludur. Böylece Mesih, mesaj bir kişi olmuş. Mesih İsa halini almıştır. Zaten biz kutsal kitaba inan, yani tırnak içinde inanmıyoruz. Bir kişiye yani Tanrı'nın oğluna inanıyoruz. Sayıları dört olan İncil'ler İsa'nın insanı ve Tanrısal simasının teolojik tarihini verir. Bazen yani Türkiye'deyken. Yani e, insan, şey, arkadaşlarım, tanıdıklarım bu yani kaç tane İncil var, neden dört tane var? Yani tabii ki önemli, lejistim bir e, soru. İsa adının anlamı Tanrı kurtarır demektir ve Mesih adı meksedilmiş demektir. Hristiyan inancına göre İsa Mesih'tir, Tanrı'nın oludur biliyorsunuz. Mesih İsa tanrısal kişiliğinin birliğinde gerçek tanrı ve gerçek insandır. Bu nedenle insanlarla tanrı arasından tek aracıdır. Bu e, katolik ilmiyalinden aldım. Yani bir katolik yani ilmiyali e, okuyarak böyle bir şey okuyor. Dünyaya gönderen babası Mesih İsa Meryem'den doğdu. Meryem Nasira'da yaşadığı mucizeler yaptı, havarilerinin müjdesini öğretti, en son günlerden Kudüs'e doğru yola çıkmış, dünyanın kurtulması için haç üzerinde kurban olmayı kabul etmesi, dirişini bütün bunlar vahyin gerçekleşmesi ve sözün eyleme dönüşmesidir. Tekrar Katolik Hilmiyali'sinden aldım. Yani demek ki benim için bu bir e, gerçekti. Kutsal yazılara göre Mesih günahlarımız için öldü. İsa öldükten ve Hristiyanların inancına göre tekrar dirildikten sonra Tanrı onun ruhunu 12 yabaliden ve tüm öğrencilerden oluşan kilişe, kiliseye vermiştir. Bu da Hristiyanlık tarihinde kilisenin neden bu kadar önemli olduğunu açıklamaktadır. Kilise Mesih İsa'nın ruhunun verildiği inananlar topluluğudur. Tartışmalar ve etiolojik çalışmalar Kiliseyi sık sık bir öğretinin vahyedilmiş inancın çizgisinde olup olmadığına dair resmi Risale'ler ilan etmek için toplanma yoluna götürmüştü. Bu resmi öğrettiğe aynı zamanda dogma denir. O da çok önemli. İslam'da arkaid var. Ama arkaid, o şey dogma gibi değil. Dogma, papa yarın bir dogma çıkabilir. O kendi tek başına. Böyle bir şey İslam'dan yok. Bu büyük bir farkı. Bu terim bugünkü Hristiyan ilahiyatında kesin bir şekilde öğretilen hakikatler için kullanılır. dogmalar, Hristiyan dininin temel öğretilerini teşkil eder. Kilisenin şimdi yani e, Allah da bildiği isem yani Genel, şey genel bilgilerin den, şey daha detayları, yani mizacımızı e, geçeceğim. Ama çok önemli çünkü bu süreç, hem tarih, tarihi süreçtir, hem de teolojik bir süreçti Hayit, yani Kutsal Kitap hayit yeni. Hayit, hayit, hayit, hayit. hayit. Ha, he, he. Ait. Akit. Akit. Ahmet. Ahit. Ahit biliyorum. Yani iyi yaptım belki şeyi talaffuz iyi değil. Ahit. Bu Yani başında A var gibi görüyorsunuz. Yani eski ahit. Eski ahit. Ahit. Ahit. Evet, evet, doğru. Ahit. Şimdi anlaşma deniyor. Eski anlaşma deniyor Tamam yani alaçtık. O zaman bu süreç hem tarihi hem de teolojik bir süreçtir. Yani İslam'da aşağı yukarı aynı düşünebiliriz. Ya da farklılıklarını vurgulamaya çalıştım. Kilisenin erken dönemlerinden itibaren bir yandan mezhep sapkınlıklarına değer, yandan da hala egemen din olan paganizme karşı kendilerini, savunmak için dinleri üzerine düşünen insanlar olmuştu. İnanlar topluluğu için inançlarının temellerini düşünen ve bunları belirleyen ve aynı zamanda hepsi birer teolog olan bu insanlara kilise babaları adı verilmiştir. O da çok önemli. Yani ulema gibi diyebiliriz. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki inanç bir matematik teoremi gibi kanıtlanamaz. İnsanların bütün aklı faliyetleri inancın us dışı ve mantık dışı olmadığını göstermek olmuştu. Bu çok önemli. Yani kilise babaları, e, teologlar, yani rishiantoloğlar biliyorlar ki, biliyorlardı ki, hala biliyoruz ki, bizim şey inancımız bazı parçasında us dışı ya da mantık dışı. Ama mantık yok us dişi yani ama mantık dişi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Zaten çalıştılar, çalışıyoruz. Teoloji budur zaten. Bunun tersine teologlar inançlarının aklın ya da insan hayatının ilkeleriyle çelişki çelişki içinde bulunmadığını aksine insan doğasının tarımsal bir yükselişi olduğunu göstermeye çalışmışlardı. Teolojide Buna insanın tanrısallaştırılması denir. Bu ilk dönem yani kilise babaları dönemi Hristiyanlık düşüncesi için çok önemli bir dönemdir. Bütün kiliseler kilise babalarını kabul ederler. Protestanlar bile. Bununla beraber yaklaşık olarak bin yıllık bir süreyi kuşatan bu dönem teolojinin Hristiyan felsefesinin, kutsal kitabının, şerhlerinin, ahlakın, maneviyatın ve aynı zamanda mistisizmin yükselişini tanıt olmuştur. Kilise babalarının düşünceleri modern dönemdeki gibi bölünmüş değildi. Yani modern e, çağdan itibaren, yani felsefe var, ilayat var... E, Şemnistizm var. Bölünmüş. Yani bütün ilahiyat bölünmüş. Ama eskiden böyle değildi. Baba şey, Kilise babaları e, zamanında böyle değildi. Mesela örneği, kilisesi, örneğin kilise azizi aynı zamanda kilise babası olan büyük bir şaksiyeti ele alalım. Aziz Augustinus. Kendisi günümüz Cezayir'in Nippone şehrinde fiskopostu. Yani din görevlisiydi çok önemli. Ama aynı zamanda yani iyi bir piskopostu, iyi bir çoban, manevi çobandı, çok iyi. İman ve Tanrı sevgisi içinde büyümeleri için inanlara vaazlar veriyordu. Zaten çok yani e, birkaç e, kitap vaazlar e, kitapları var yani. Onun vaazları, ve risaleleri dogmatik teoloji, ahlak teolojisi ya da manevi teoloji alanında Uzman yazılar değildi. Onları okuduğumuzda inanan bir insanın bütün hayatını görürüz. Bununla beraber bu yazar, yazarlardan bazıları manevi ya da mistik düşünceye yönelmişlerdir. Bunların arasında büyük vazil Nazianzoslu Gregorius ve Nisalı Gregorius gibi Kapadokya babaları gibi manastır hayatını tecrübe etmiş ya da çölde yaşamış kişiler de yer alır. Aziz Augustinus tekrar, içsel yaşamın gerçek bir teologudur ve hayatın, hayatının bir kısmının cemaat hayatını yaşayarak geçirmiştir. Bu ilk dönemi daha çok temaşa tecrübesi anlamı etkilendi. Mistik sözcüğü modern müde dönemdeki anlamından farklı bir anlama sahiptir. Hristiyan maneviyat dili gizem betim aşa sözcüklerini önem vermiştir. Burada di bilimsel bir sorun ortaya çıkmaktadır. Mistik sözcüğü, biliyorsunuz herhalde, inisye anlamına gelir. Yani salik diyebiliriz. Yani tasavvuf ıı, sözcüklerine göre Sağlık, yani seyri suluk var. Seyri suluk yapan kim? Sağlık. İnisiye diyebiliriz. Yani inisiye demek, yani inisiye demek ki başlayan birisidir. Bir yola girmiş. Bir yola girmiş ama salik yürüyen birisi. Farklılık belli yani. Biz yani aynı kelime kullanıyoruz ama en sonunda yani bir kelime yani biz e, profesör, doktor e, olarak dikkat etmemiz gerekiyor evet. çünkü mistik şey tasavvuf mistik dersek İtalyani doğru değil yani. bir şey söyleyeceğim. Mistik olmak zorunda değil. Efendim? Mistik, mistik? olan insan erişi olmak zorunda değil. Yani e doğru. Doğru tabii ki. Doğru. Ama şey, e, tamam mistik olarak etimoloji olarak inis ediyor e, demek deme. Ama risian mistik olan İnisi ol olmuyor. Olmayabilir. Olmayabilir. Bu çok önemli yani. Bence Artık çok çok her önemli. Her inanç kolunda mistik olan ister yoldan gelir. Bu gizli evet. bir inanç içindeler. Gizli bir e, bilgi vardı Ama bunun inisi olması şart değil. Misti olan o yoldan çıkmış evet. olan. Tarikat yolda olan. Ama inisi olmanın bir yorumu. Ben öyle düşünmüyoruz. Ben öyle düşünürüz. Yani, öyle bir şey, dediğim, bir şey aldı ama sonra yavaş yavaş çıkardı. E, Devam edeyim. Çünkü e, şey biraz e, belirmeye çalışıyorum. E, tekrar mistik sözcüğü inisi anlamına gelir. Yani Yunanca muo müo, sözcüğünden gelir. Dolayısıyla mistik de inisi denir. Mio mesela İtalyanca muto yani e, sessiz bir adamdır. Çünkü se sesiyor. Bu çok önemli ben çok yani sesilik e, üzerine de çok çalıştım o zaman yani bağlıyorum böyle bir şeyden e, yani. Fakat mistik sözcüğünün kökü gizem anlamına gelen mister, misteryum sözcüğünün köküyle aynıdır. Yani mistik, mio misteryum ama miste, e, mistik, misteryum arasında sonra büyük bir fark var. Misterum yani gizem ise vahyedilen mesajdır Hristiyanlığına göre. Paganizme göre e, bir mesaj değil, yani bir inisiyasyondur. Başka şeyler için söz konusu olduğu gibi kanıtlanmaz olduğu anlamında Hristiyan inancının gizemlerinden bahsediliyor. Bunun ötesinden bir gizem sonsuzca temaşa edilebilir. Bütün bu sonra şey Hristiyanlığına göre misterium gizem e, geliyor halini e, geliyor. Gizem yani sakramento Sakramento 7di sakramento var yani gizem diyoruz yani Türkçe'de Sakramentum e, o zaman belki gördüğünüz gibi. Bu misteryum ilk olarak çok mistik bir şeydir. inisi oluyor. Hatta Hristiyan misterlere giren bir kişidir. Ama latin katolik kilisesinde bu, bu misterium sacramentum anlamına geliyor. Yani Yunanca da misteryum diyorlar. Mesela Eskeristia bir misterium. Latin Katolik Kilesi'nde yani Latince diline göre sacramentum geliyor. Ama sacramentum yani zayıf, bu kelime misterium kelimesini zayıflandırıyor. Yani sacramentum tamam ım, şey, kutsallaştıran bir şeydir. Bu kadar. Ama misterium yani bir hava girmek, bir havaya girmek, bir inisi olmak. Hemhal yani. olmak. Evet. Bence bu büyük bir, yani önemli bir şeydir. Yani e, Grek ya da Ortodoks e, teoloji sistemini anlamak için ya da Latin Katolik Latin teoloji e, anlamak için büyük bir fark. Çok önemlidir. Günümüzdeki anlamıyla mistisizm, yani tanrısallığın tücre, tecrübe edilmesi, Hristiyanlık tarihindeki kısmen daha yakın bir döneme dayanan bir edinimdir. Aziz Bernardus, maneviyatı sayesinde, Aziz Bernardus 12. yüzyılda yaşamış, e, Bernardus maneviyatı sayesinde mistisizme olan ilgi manastırlardan çıkarak, Dindar çevrelerin bir anlamında anlamda normal yönelimi haline gelmişti. Böylece orta çağ mistisizmin gelişmesini tanık olmuştu. Ezgiler esgisi adlı bir kitap olan kutsal kitabında Tanrı ve mahluku maşukla aşın birleşmesiyle temsil edilen mistik bir eğilimle yorumlamıştı. Bu tecrübeyi anlamaya çalışan bilime mistik teoloji Adı verilir. Mistik teoloji özellikle ortaçağın sonlarında Paris'te Sorbonda, Sorbon Üniversitesi'nde mistik tecrübe üzerine dersler veren Jean Gerson'la başlamıştır. O da büyük bir şeydi. Yani modern çağına göre ee, kadar Hristiyanlıkta da mistisizmden bahsedilemezdi. Çünkü mistisizm yani maneviyat hayatına dairtti. Sadece modern çağından e, itibaren mistisizmden bahsedilmeye e, baş, başlıyor. Orta çağda iki mistik tecrübe akımı olmuştur. Kaçıncı yüzde On beşinci bellidir. Ama 14. E, yüzyılda başlı, başlıyor. Mesela önemli bir kitap var. E, Mesih İsa'nın e, Denzerli İmitasyonu di Cristo. Önemli bir e, kitap. O orta, çağ, o orta çağ sonunda çıkıyor. O ne mistik. Ne asetik, ne zahir, za, zühdü bir kitap ama yeni bir akım var. Yeni bir manevi, yeni bir e, işsel hayatını göstermeye çalışıyor. Bu modern çağ başlatıyor. Ee, söylediğim gibi ortaçada iki mitik akımı olmuştur. Bunlardan iki spekülatif mistisizm olarak adlandırılır. Bu akım... Özellikle Renan okuyla temsil edilmiştir. Çünkü Fransa ile Almanya arasında yer alan Ren vadisinde doğmuş ve gelişmiştir. En ünlü temsilcileri daha ziyade Dominikan rayıplerden benim gibi oluşmaktadır. Meister Eckart, Jean Tauler ve Harry Suso gibidir. Son iki temsilci, temsilci Meister Eckart'a göre daha teorik ve spekülatiftirler. Bence Türkiye'de güzel bir şey çeviriliyse Meister Eckhart çevirmek lazım. Yani çünkü o mistisizm mistisizmi anlamak, anlamak istersek Meister Eckhart'ı ne gibi birisidir. Yani gerçekten e, önemli birisidir. Bu akım kuşkusuz birle bütünleşme temasını zaten şey e, Meister Eckart, bazı bazı metinleri, bazı bazıları e, Latince'de. Bu akım kuşkusuz birle bütünleşme temasını içeren Plotinus'un felsefesinin etkilerini gösterir. Kesinlikle Plotinus bir Plotinus'un bir felsefidir. Bu felsefe aynı zamanda çok sayıda mutasavifa de ilham vermiştir. İbn Arabi ve Sükhre verdiğinin ishâkî felsefi. Yani mescitlere kadar Hristiyanlıkta. Yani e, İslam dininde İbn Arabi ve e, işraki felsefizdir. Yani süfre verdiği gibi. İkinci akım ise daha ziyade kadın mistiklerin oluşturdukları hareketlerle ve bazı simalarla temsil edilmiş olan duygusal mistisizmdir. Bu akım özellikle bilgenli bir ildegardır, hastalı matilde ve aynı zamanda dominikan cezbeye sahip olan Siyenalık Katarına tarafında temsil geliştirmiştir. Bu da bu akım da çok önemli. Ee, yani benzerlik varsa bu Mevlana'ya göre, Mevlana'ya benziyor. Mevlana e, metinlere bağ benzeyebilir. Çünkü daha az felsefi var, daha az ki o kadar felsefi bir tecrübe değil. Ama daha şiirsel, daha ıı, duygusal bir ıı, metinleri ıı, çıkıyor. Rönesans ve humanizma ile başlayan modern dönem önemli kırılmaları da beraberinde getirmiştir. Katoliklerle protestan arasında bölünmesi çok derin farklı seçimlere götürmüştü. Trento konsili Katolik Hristiyanlar için yeni yönelimlerin kökenini oluşturmuştu. Bu reform ortamında iki mistik sima, Katolik lisenin en büyük iki mistiği misti eylemek yönelik bir mistisizm ortaya koymuşlardı. Avila'lı Teresa ve Haçlı Yoanna, Juan de la Cruz. Her ikisinin de mistik ve kilise doktoru oldular. Modern çağda Hala böyle bir kişi var, doktor, yani kilisinin doktoru ve mistikti. Demek ki onların öğretileri Hristiyan inancında emin bir yol olarak kabul edildiler. Karmelit, onlar Karmelit tarikatından geliyorlardı. Karmelit maneviyatında yetişmiş bu iki mistik dünyada eğleni bir kenara atmadan tarikatı güçlü bir içsel temaşa, Horizon, yani oracione, elimile, reforme etmişlerdi. Bu yeni yönelim, Avila Lo ve Juan de la Cruz Kendi ülkeleri olan İspanya'nın dışında başka ülkelerde de Sarisli François gibi büyük bir azizin aracılığıyla ismet ve eğlen maneviyatını taşımıştı. Şimdi 20. Yüzyıl. Gibi yakın bir tarihte kilise doktoru olarak ilan edilen Terez Delizyö, mistisizmi, basit günlük iyilikseverliğe ve Tanrı'ya tevekküle tekrar kavuşturmuştu. Kilise doktoru <gülüyor> <Efendim, gülüyor> kilise doktoru demek ki onun öğreti yani onun metni mesela e, dogmaya göre yani yanlış şey söylemediler. ...çok önemli. Yani, demek ki ben... E, ...Azila'nın teresa Metinleri... ...okursam... ...yani yüzde yüz eminim ki... ...yani yanlış... E, ...yol göndermiyor. Yani bir, bir Evet. Yani. Evet. Ona... Evet, doğru. Tam böyle. Daha biyolojik ...bir açıklamada Hristiyanlık için... ...Mistin kendisi için... ...aranın manevi bir hal olmadığını... Söylemek gerekir. İnanan burada yoğun duvarlarla ve çileci gereçlerle dolu bir hayat yaşa ama Tanrı ile bütünleşme bir tekniğin ya da inisiatif bir yolun sonucu değildir. Bu bir bence tasavvufla büyük bir farklılık var. Burada tasavvuf tasavvufla önemli bir ayrımın bulunduğunu düşünüyorum. İnsan inanan burada yoğun dualarla, dualarla ve çileci gayretlerle dolu bir hayat yaşar. Ama Tanrı ile bütün, bütünleşme bir tekniğin ya da inisiyatik bir yolun sonucu değildir. Yani en sonunda tasavvuf suluktur Ama seriçsülük e, derken bir Tırnak içinde bir teknik gibi. Bu risyanlıkta içli öyle değil. Olmaması gerekiyor. Yani içli olabilir fakat riske değil. Riske yolculuğu çok yok. önemli. Yani, yani tasavvufu anlamak için inisiyel şey, Batı'da inisiyasyon diyebiliriz. yani alışmak için çok önemli. Ama bu inisiyasyon mi risyan mistisizminde yok? Hiç yok ben bu, bu, bu, bu bunu vurgulamak istiyorum çünkü neyse bitireyim sonra şey, konuşabiliriz değil mi yani sonbette ee, Hristiyan Hristiyan teolojisi için inanan kişi Tanrıyla bütünleşmeyi inancın içinde de başarabilir. Bunun için manevi beş hallerinden geçmesi gerekmez. Hal çok önemli değil. Hal iç değil. Ya da keramet göstermesini gerek yoktur. Bu büyük bir fark yani anladığım kadarıyla. İnsanın yönelimi, yönelimi Tanrı ile sohbet etmek ve azizliktir. Bu şey e, kilise metininden yani bu dokma gibi. İnsanın yönelimi Tanrı ile sohbet etmek ve azizliktir. Zahit hayat risyanın zahit yani kişi kişi ee, hayatristiyanı gitgide Tanrı'nın ve Mesih'in gizemini nüfus etmeyi götüren Tanrı'dan inayetini anlamaya hazır olmaktır. Sonra şey başka şey var ama yani belki bitirin bu şey konuşabiliriz. Yani benim için yani şu anda size duyduğunuz gibi Misti, Hristiyan mislisinden bahsetmeyi çalıştım. Ama araştırmacı gibi Allah'ım bu. Yani tam tasavvuf. Yani 300 yani daha 400 sayfa yazdım dedim içinde. Belki 4-5 defa sadece Hristiyanlık kelimesini geçiyor. Yani ben karıştırmak istemiyorum. Söylediğim gibi. Yani şimdi size yani biraz karşılaştırmalı mislisinden bahsetmek bahsedebilirim. Yani anlamak için. Ama araştırmacı olarak benim konum bu. Yani tarihsel, hiç karış, karış, karıştırmadan karıştırılmadan karıştırmadan, bir tradisyon yani bir tarikatı, bir tarikat tarihini, tarihine girmek. Bu önemli benim için. Ama bir şey söylemek isterseniz, tabii ki siz yani Türkiye'de e, sinir, Türksünüz, e, o zaman kolayca tasavvuf tarihi, tasavvuf doktrinleri, tasavvuf sefer sefelerini isterseniz kolayca okuyabilirsiniz. Yani binlerce kitaplar, güzel kitaplar, iyi bir e, iyi e, araştırmalar var. O zaman ben burada yani tasavvufdan bahsetmek istemiyordum ama bir şey yapabilirdim, yapmaya çalıştım. Biraz karşılaştırma. Ee, bu karşılaştırma iki şey gerekiyor. Tasavvuf al yani derin derin anlamaya çalışma ve e, Hristiyan mistisizmi e, anlamak. Zaten benim Hristiyan, şey, e, Hristiyan mistisiz metinleri çok okudum mesela. Yani sadece e, tasavvuf vekilleri okumadım. Ama Hristiyan <gülüyor> Bence bu e, mistik sözcüğü çok önemli. Mesela yani ben bir gün bir şey yazacağım. Tabii bu bir mistik değil da. Yani biz hep diyoruz yani tabii bu bir mistik ama tabii bu bir mistik değil yani. Ya da bu ya da mistik kelimesini belirttikten sonra ne anlamına geldik şey? E, Dersini söyledikten sonra o zaman diyebiliriz. Ama bence tasavvuf mesela batılara ne, ne diyor diyorum. Tasavvuf bir mistik. Bir inisiyasyon. Bir ahlak. Ahlak derken adapt. Adaptör. Sonra bir tarikat olabilir. Hristiyanlıkta mistisizme, mistisizme. "seçin" derken hemen bir şey düşünüyoruz. Allah'ın bütün Allah'ın birliğinin e, tecrübesi Allah'tan kişi. Bence bu önemli bir şeydi. Yani kelime çok önemli. Ve Karışmak, karışmak olabilir yani ama akademisyen olarak karışamıyoruz yani. İslam ya da bugüne İslam dediğimiz mistik infa, hala sufi de, sufiler mistikler. Basalt eldeyse dediğimiz gibi mistik olmayan. Fakat bu işi üzerinde düşünenler de daha ziyade. Yani bunun tartışmasını yapar veya da kelam olarak doktörü yazan. İşte bunun içi değişik misaleler yapar. Veyahut da e, konuşar. Yani mesela işte cuma günlerinde gibi insanlar sosal beynir diyoruz. Fakat sosal bir daha ileri bir boyutudur bilin. Yani şeriattan daha ileridedir. Şeriat kurallardır. Şartlardır. E, bu şartlardan daha ileri bir boyutudur. Fakat yine de içselleş bir şekli değildir sosal. Müstellleşmiş şekli Sufiliktir ve Sufilikte müsterim vardır, mistiklik vardır. İnişasyonda şart değildir yani olabilir de ama şart da değildir. Hiç nişey olmadan Sufi olmayabilir. Şimdi şöyle eğer mesela bir tarikata girerse İslam yetersiz, bir İslam'ta da var tabii ki. İslam yetersiz tarikata girerseniz size bir şiştenin aşağı, yani o tarikatın şeyleri diyerek, sizi yavaş yavaş ilişki yere, İlişki etmek demek, uyumlamaktır. İşte modern bir şişten. Hayır, zahir Lass şişten gelir. biz de o tatva denektir. Yani kendini tıklayan insan. O daha bir hali yani şeriat boyutudur. Lüt tatva şeriat Bu da sağlık ise biraz daha yüksek boyutudur. Ve bir tarikatta ilişkisiyon vardır. Bunu kabul ederim. Ama tarikata girmeden birçok olanlar var. Evet. Yani i̇lk dönemlerde böyledi. Bence bir şey. Tariksel olarak ilk dönemlerde böyledi. Şey, tarikat oluşturmadan önce, demek ki 12. 13. yüzyıldan önce sufiler böylemiş. Yani inisi olmadan onlar tecrübesi vardı. Zaten benim için yani tariksel tariksel aç. Açısına göre bence, yani benim, benim e, yorum bu. İlk dönem daha mistik. Bunun için tasavvuf bir mistik diyorum. Çünkü ilk dönemler, yani mesela Ucveri, e, e, Ucveri, e, Rabia el-Adaviye, e, Muhasibi falan filan, onlar mistikti. ni kendi metinleri okuyarsanız, derin metinle, derin tecrübesini okuyor, okuyorsunuz. Evet. Yani. Ama şimdi 13. yüzyıldan itibaren bambaşka, yani tırnak içinde bambaşka bir tecrübe anlat, anlatılıyor. Daha inisiyat bir e, tecrübesi anlatılıyor. Zaten Batılılar, Orientalistler ne dediler? Ve bu, şu anda bu, bu, bu, bu fikir um, yanlış söyleniyor Batı araştırmacılarda. Ama da, o da politika bir şeydir bence. Ee, ne diyelim? Massignon, Louis Massignon, Fransız orientalisttir. Giliyorsunuz, yani, o önemli. Massignon ve sonra Anahuati, Dominikan rayıydı. Ee, bu Fransız ekolüne göre... Tasavuf sonu ne zamandı? Tasavuf sonu 1922 değil. değil. Neden? Çünkü halallar öldürülmüş ve tasavuf en yüksek nokta halallar. Sonra tasavuf sadece degradans vardı. Bu basilar böyle düşünüyordu. Zaten yani ilk dönemlerde sadece güzel şey, güzel metinler tabii ki güzel metinler, iyi çok güzel, çok hoş metinler var. Ama bence bu yanlıştı. Yani sonra da bir manevi tecrübesi anlatılıyor. Tarikatlar da bile. Yani ama. İlk dönem yani e, örneğin gibidir. Ve tabii ki de derin derin derin metinler var. Neden? Çok metinlerden bahsediyorum. Çünkü benim e, fikrim budur. Mistik en sonunda metin bir şeydir. Metin. Biz mistisinden bahsediyoruz. Demek ki kişiliğin kişilik kişiden yani bir kişiden ama bu kişi bu kişide nasıl bahsedebilirim? Metinlerden. Sadece metinler var. Belki o kendisi belki çok mistik değildi ama bırakılan mesaj güzeldi. Yani mistikti. Bence mistisizm daha e, metini yani adjektif olarak metinik bir fenomendir. Çünkü sadece metinler var. Yani felsefe gibi mesela. En sonunda belki yazan evet. Ya, ya, ya, yani, ya, ya, ya, ya fark etmiyorum ama ne, ne var şimdi? Metin. Metin evet. yani mistik ya da mi, mistik değil. Mi, biz tabii ki yani doğrudur. Hemen kişiye, kişiyi kişiyi düşünmüyoruz. Yani, ama nonsense'dan Balcı daha mistik bir yazılmış olabilir. Evet. Yani e, Metinleri için bu da çok önemli bir şeydir bence. İnsan mistisizmi anlamak için. Da de. O da. Ama bir, bir, bir, bir, bir anda kaydedilen kaydedilmişti. Tamam o belki yazmadı ama bir anda bir taraf yani bir anda bir yerde yazılmıştı. Hakkı farklı, farklı Hanım bir şey söyleyeyim, siz Değil mi? Efendim, yani yazı. Yani yazı. bu kadar. yazı ama o, Arada yok. var. İslam eski İslam eski sizminde yazmamıştır. Araplarda olayken İslam'da ya, Türkler yoktur. Türklerin şiir var. Bütün büyük Anadolu şairler ve hepsi şairdir, şiir yer. Çünkü şiirde sanat var e şiirde sanat olduğu gibi tamam, yani, e, çok şiir, farklı, çok farklı bakın şiir, neden farklı? Şiir olduğuna bir sanat var, sanat olduğuna bir duygular var. Sadece akıl mantık yok. Şimdi yazılmıyorsanız da akıl mantık yok. Yok yok, şey, şiir olabilir yani. Yani anlamadım. Yani şiir olabilir, yazı olabilir, Risale olabilir. Olabilir, evet. Ama şiir, yazı lazım yani, yazı. Yazı. Yani bir, bir işte, şey, o da var, o da var. Ben, bence fark etmez. Tamam. En sonunda okumam bir şey, okumam Doğru. bir şey, okudum, okumam bir şey lazım. Yoksa nasıl yani birisi olduğunu konuşuyoruz. Evet. Aktarılan mesaj açısından Çok önemli. Çok önemli. Duygular, bizim için bir şart. Bizim şart. Tamam. bir harekete şey. İşte orada Devam et. Lütfen şey sonra bir örnek öre Birkaç sene önce Rabia el Adviye ve Teresa Av, Avila de Teresa bir e, yazı yazdım. Yani karşılaştırmaya çalıştım. Dersiniz yani o ya da yani devam etmilliyim. Ya ya. Rabia el Adviye. O zaman ben şeyi zaten bu e, yazı ilanıştı. E, bir tarafta hoşuma e, gitti, öbür tarafta söylediğim gibi karşılaştırmak ist çok istemiyorum. Ama örnek olabilir. Yani demek ki Rabia Eladewiya e, ve Avila Teresa e, karşılaştırmayı hayatını bir mesajını e, karşılaştırmaya çalıştım. E, Rabia Eladewiya et şey, biraz bilgileri vereyim yani <gülüyor> Kayıs kabilesinden El Rabi'el Adaviyya yıl e, miladı 714 e, de dolayısıyla hicretin başlangıçtan yaklaşık 100 yıl sonra doğmuştu adının da gösterdiği gibi Rabi'ye Rabi yani Türkçe'de Rabi'ye muhtemelen çok fakir bir ailenin dördüncü çocuğuydu Yetim kalıp köle olarak satılmış ama tez zamanda namaz namaz yani namaz kılma tarzına şaşıran efendisi onu azat etmişti. Hayatının bu karmaşık döneminden sonra Arabiye günümüz Irak'ının Basra şehri yakınlarında çöle çekilir. Derin bir dindarlığa sahip insanlarda sıkça görüldüğü gibi Rabiye'nin etrafına düşüncesinin sözcüleri olacak olan talebeler toplanmıştı. Mistik düşüncesi asır, asırları asarak bu şekilde yayılmıştı. Onun hakkında çok sayıda yazarın toplayıp derle, derledikleri sözleri bizlere ulaşmıştı. Yazılı hiçbir şey bırakmamıştı. Ama onun sufiyani sözleri asırları aşarak birçok Müslüman kuşa manevi olarak beslemiştir. Ona saygılarını sınmak için çok sayıda alim ve ileri gelen şahsiyet onu ziyaret etmiştir. Kuşkusuz Rabiye ilk dönem Müslüman zahitlerinden ve safilerinden biridir ve izami dini duyguyu canlı bir ilahi aşk Allah'ı şüphesiz etkilemiştir. Bildiğiniz gibi Rabia el-Adiviyye bu aşk kulan kullanan ilk e, e, kullanan kullanan ilk kişidir. Yani e, din din metinlerinden böyle diyebiliriz. İslam dininden. Kuşkusuz Rabia pardon Rabia el-Adiviyye Basra'da hicri, yani miladi 810 yaklaşık 90 yaşında vefat etmişti. Rabiel yalnızca Müslüman ülkelerinden değil aynı zamanda Hristiyanlar da da önemli bir etki bırakmıştı. Çok önemli bir, Bence bu çok önemli, inanılmaz önemli etkilenmişti. Bütün en azından bütün Katolik mistisizm ee, mistisizmi etkilemişti ama bil, bil, bilinmiyor. Haclı haclı seferleri hikayelerinde ondan söz edilir. Joinville beynin hatırlarında Dominican Rite Breton Eve reklam reklamlık yapmıyorum yani Yani bazen yani kilise tarihlerinde Dominican Rite çıkıyor yani. Dominican Rite Breton Yves Yves Breton, birazdan göreceğimiz olayı aynı şekilde aktarmıştı. Tam aynı. Yves Şam'da, yani sefer, sefere çıkmış, oradaydı Şam'da. Şam'da elinden ateş ve su tutan ve öbür dünyaya gidip cenneti ateşi vermek, cehennemi ise suyla söndürmek istediğini söyleyen bir kadın göründüğünü ifade eder, biliyorsunuz. Bu inge, bu imaj, bu Allah'sı, 17. asırda bir Fransız katolik biskoposu tarafından da kullanılmıştı. Jean-Pierre Camus, La Carité adlı eserinde Hristiyan iyilikseverliğinin yani Caritas modeli, modeli olarak Rabia'nın örneği verir. Rabia, Müslüman kadın ise Karitas yani iyilik Hristiyan iyilik severliğin e, modeli oluyor bu inanılmaz bir şeydi ben şey inanılmaztırmak için yani çok e, güzel bir şeydir Anlatabildim mi yani e, Hristiyanlık en önemli şey iyilik kavramı iyilik severliği anlatmak için bir psikopos. Müslüman kadın örneği kullanıyor. Rabiye'nin mistik öğretisi Tanrıya karşı zirve bir alçak gönüllüğü temel alır. Onun bu tutumu daima güven içinde olmasını ve olabilecek en karşılıksız şekilde ilahi aşkla yaşamasını sağlamıştı. İşte Tanrıya karşı bu beklentisiz aşk, Rabiye'nin ünlü ve bütün inananlar tarafından kabul görmüş bir İslam beyliği olmasını. Ne, neden olmuştum. Şimdi bakalım yani Avril'in Teresa hayatını. Ben başka bir yer yersel zaman saat balamda Havmada Teresa dinini ve Hristiyan maneviyatını yaşamıştım. Bu karşılaştırma bu e, karşılaştırma modeli kullanan ilk kimdir? Rudolf Otto, o, Rudolf Otto. Yani Dinle tarihi çizgisinde yani dinler tarihi tarihi en önemli e, başlatan Rudolf Otto Rudolf Ost, Otto e, onun kitabında Master Record bir tarafta öbür tarafta bir hindi e, mistik mistik karşılaştırıyor yani, e, bin, bin, yani 19. yüzyıl sonunda yazmıştı. O kitap örneği şey 28 Mart'ta 1515'te Avila'da Madrid'in doğusunda Castilla bölgesinde doğan Teresa Dindar, Hristiyan bir ailenin içinde dünya gelir. Avila Ortaçağ geleninde yaşayan ama aynı zamanda Avrupa'ya ve yeni düny dünyaya Açık bir şehirdir. Tereza dokuz çocuktan altıncıdır. Aile babası tarafından en çok sevilen çocuktur. Tereza on iki yaşındayken annesi ölür ve Bakiremele'nin dualarında emin bir sığınak bulur. Daha sonra babası onu insani olduğu kadar dini açıdan da iyi bir eğitim alması için Sepeda şehrine götürür. Yoğun bir dini hayat Tereza'yı evinde kaçmasına ve Avila Enkarnasyon adlı manastıra girmesine neden olur. 22 yaşında hayatını dine adamaya söz verir. Yani haybe oluyor. Burada kapalı manastır hayatını inziva bırakmayan, bırakmaya zorlayan hastalığına rağmen manevi hayata yoğun bir şekilde kendisini adayacaktır. Sağlığı yerine gelir gelmez, Teresa manevi yöndeki arzunda sebat etmiştir ama aynı zamanda Tanrı'nın Tanrı dışında aradığını kabul ettiği uzun bir kriz dönemi geçirmiştir. Yani mistik kadınlar yani Hristiyan, en azından Hristiyan mistik kadın mistiklerinde bu kriz önemlidir. Teresa bir yandan ilki 1562'de San Joseph tarafından kurulan Karmelit manastırlarının yenilerini kurmaya diğer yandan da çok sayıdaki eserlerini de kaleme almaya kendini adar. Rabiye'den farklı olarak Teresa kendi elinden çok sayıda yazı bırakmıştı. Çok fazla. Bu da onun mistik düşüncesinin incelemesinin daha emin, daha sahih olmasını sağlamaktadır. Mesela e, onun kitapları kendiliğinden yazılı hayat, içimizdeki şato şatosu, e, mükemmelliğin yolu vesaire. Teresa'nın beşinci, pardon. İçimizdeki şato yedi aşama ya da mertebesiyle, ile örneklenen Hristiyan'ın Hristiyan içsel hayatına adanmıştır tamamen. Bu çok önemli. Ben dedim ki Hristiyan mislisinde inisiyasyon yok. Bir şey söyleyecektim. Mertebe yok. Ama mertebe vardı. Yani mesela Avila'lı Teresa, mertebelerden bahsediyor. Hallerden bahsediyor. Ama başka bir açıdan. Kullandığı inge bir şato yani bir saray ingesidir. Bu noktada Rabien'in de başka bir kadının eşliğinde devasa bir şatoda gezmeyi hayal ettiğini ve bu gizenti esnasında yavaş yavaş terk ettiği gece Dua, duanın derin anlamını kavradığını da kesinlikle unutmamak gerekir. Burada mistiklerin çoğu zaman benzer imgeler. Jung ekolünün psikologları bu duruma arketip derdi. Kullandıklarını görmekteyiz. Önemli olan derinliklerin psikolojinin söyleyeceklerinin ötesinde bu imgelerden yayılan manevi derinliktir. Rabiye gibi da deruni hayatlarını anlatmak ve çadaşlarına öğretmek için ingelere başvurmuştu. Tereyza'nın beşinci mertebede Hristiyan'ın İsa' ile birleşmesine doğru işsel gelişmesini tasvir etmek için kullandığı bir diğer inge ise ipek böceğini kelebeğe dönüşmesi metafor kullanıyor. Mevlana aynı. İkinci ya da üçüncü ıı, desterin ıı, başlangıcı böyle başlıyor. Zaten benim yani belki yavaş yavaş yapacağım böyle bir şey. Yani bu, bu ıı, makale içinde yaptım. Singe çok önemli. Yani singelerle karşılaştırmalı Mistisizmi anlamak ve okumak ve e, araştırmak daha kolay ve daha, daha güzel ve daha mantıklı. Çünkü simge, sim, kullandıkları simge bazen aynıdır. Zaten başka bir e, orada, yani o, o, orada var bir şey. Mesela Avila'lı e, Teresa. Chateau simgesi kullanıyor. Benim tezim için Ankaravi, İsmail Ankaravi'nin üzerinde çalıştım. Ankaravi, yani e, 17. yüzyılda e, Mevlevi e, bir e, şehitti. O metinlerde diyor ki zikr, yani zikir, yani e, sufi pratiği Sufir Allah'ın kalesi gibidir. Singe aynıdır. Avila'nın aynı şey diyor. Gerçekten de içsel Ristiyan hayatının mertebelerini ya da menzillerini açıklar ama onun ruhu Tanrı'ya yaklaştıran manevi yolu tahsil ederken aslında Sufilere özgü olan Seyruf Süluk'un aşamalarına benzer bir tasvir kullanmıştı. Tereza'nın başlangıç noktası Tanrı'nın insandaki mev mevcudiyetidir. Hatta yaratıcı ile mahluk arasındaki farka rağmen ruhun derinliği ile tanrısallığın kendisi arasında belli bir özdeşlik söz konusudur. Tereza şunlara yazdığında önemli bir noktayı vurgular. Şato'ya nasıl girebileceğimize bakalım diyor. Böyle konuşmak, saçmalamak olur diyeceksiniz. Şato, saray yani, zaten ruhun kendisidir. Ona nasıl girebilir ki, <gülüyor> bu birden içinde bulunduğu odaya girmesini istemek kadar saçma bir şey gibi görünebilir. Beni anlamaya, beni anlamaya çalışın. Bir anlamda Tanrı insanın sırrında mevcuttur. Ama insan bu hakikati hatırlamak ve bunu yeniden öğrenmek için kendi içine girmelidir. Derevzan'ın tasvir ettiği aşamalar yedi tanedir. Sonuncu aşamalar içsel şahatunun içindeki yolculuğun sonunda ruhun halini yani ruhun Tanrı ile mistik birliğini ya da evliliğini örnekler. Zaman içinde kültür ve dini ifade açısında bu denli farklı olan iki yoğun mistik hayat hakkında ne denebilir? Biraz önce gördüğümüz gibi ve çok takvalı olan bu iki kadını ayıran tarihsel ve dini farkl farklılıkları unutmadan mistik yollarını karşılaştırmaya çalışılın. Her ikisi de annesini erken yaşta kaybetmiş olsalar da Rabiye'nin Tereza gibi zengin bir ailede yetişme gibi bir şansı olmamıştı. Rabiye hiçbir tarikata tarikat kurmamış iken, Teresa kendi tarikat reformunu takip eden çok sayıda kapalı raybe yani kapalı e, demek ki iş e, çıkmayan Rabe manastırı kurmuştu. Bununla birlikte her ikisinin de sayısız manevi oğlu ve kızı olmuştur. Bu da bizi hakika, hakiki bir mistik parlamanın yapılma, yapılanmış bir örgütülenmeyi bir tarikatı temel almak zorunda olmadığı sonunca götürür. Cellalidin Rumi, Mevlid tarikatının muessesi olmaktan ziyade ilham kaynağıdır. Bundan dolayı Mevlana etrafından bir sirkatın tesisi, oğlu Sultan Velid'in becerisi ve girişimi sayesinde gerçekleşiyor.